İman, İslam ve kadere inanmanın ana hatları ile tasihî itikad. An-Yahya yani ibn-i Ya'mara Kâle, kâne evvela men kâle fil kadere bil basreti ma'abedun el-cüheniyyü. F'antalaqtu ana ve Hümeydü ibn-i Abdirrahmanil Hümeyriyyü ha'acceyni ev mu'temirayni. F'kûlna, lâv lakînâ eheden min ashabi Resûlillâhi sallallâhu aleyhi ve فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم بذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم إني بريء منهم وأنهم براءاء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أخد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال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 قال insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, يتطاولون في insanlar, قال ثم insanlar, insanlar, insanlar, ثم insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, Kader hakkında ilk söz eden Mabet el-Cüheni olmuştu. Bir Araben ve Humeyt bin Abdurrahman el-Himyeri hac yahut umre yapmak üzere yola çıktık. Ve kendi aramızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir kimseye rastlasak da şu heriflerin kader hakkında söylediklerini ona sorsak dedik. Az sonra mescide girmekte olan Abdullah bin Ömer bin el-Hattabe tesadüf ettik. Ben ve arkadaşım, birimiz sağından, birimiz solundan olmak üzere hemen etrafını çevirdik. Ben arkadaşımın sözü bana havale edeceğini anlayarak, Ya Eba Abdirrahman! Gerçek şu ki, bizim taraflarda bir takım insanlar türedi. Bunlar Kur'an'ı okuyor ve ilmi araştırıyorlar dedim. Ravi diyor ki, Yahya bu adamların hallerini, kader diye bir şey tanımadıklarını, Hadisat Allah'ın hiçbir takdir ve malumatı olmaksızın yeni yeni husule gelir iddiasında bulunduklarını anlattı. Abdullah radıyallahu ta'ala anhum'a şunları söyledi. O halde sen onlarla görüştüğün zaman kendilerine hemen haber ver ki ben onlardan beriyim. Onlar da benden beridirler. Abdullah bin Ömer'in kendisine yemin ettiği Allah'a andolsun ki onlardan birinin Uhud dağı kadar altını olsa da onu infak etse, kadere inanmadıkça Allah onun infakını kabul etmez. Abdullah radıyallahu ta'ala anhum'a sonra şöyle devam etti. Bana babam Ömer bin El-Hattab nakletti. Dedi ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunduğumuz bir sırada, aniden yanımıza elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah bir zat çıka geldi.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 zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir ilah olmadığına, Muhammed'inle Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve yol külfetleri cihetine gücün yeterse beyti haccetmendir buyurdu. O zat, doğru söyledin dedi. Babam dedi ki, biz buna hayret ettik. Zira hem soruyor hem de tasdik ediyordu. ''Bana imandan haber ver.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Allah'a, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanman, bir de kadere, hayrına, şerrine inanmandır.'' buyurdu. O zat yine ''Doğru söyledin.'' dedi. ''Bu sefer bana ihsandan haber ver.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da, o seni muhakkak görür, buyurdu. O zat, bana kıyametten haber ver, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu meseleden sorulan, sorandan daha bilgin değildir, buyurdu. O halde bana onun alametlerinden bari haber ver, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cariyenin kendi sahibesini doğurması ve yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının bina yapmakta birbirleriyle yarış ettiklerini görmendir buyurdu. Babam dedi ki bundan sonra o zat gitti. Ben hayli bir müddet bekledim durdum. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya Ömer! O sual soran zatın kim olduğunu biliyor musun? dedi. Allah ve Rasulü bilir dedim. Gerçekten o Cibril'dir. Size dininizi öğretmeye gelmiş buyurdular. Hadisin izahı Kader kelimesi Dalin fethiyle okunduğu gibi Sukuni ile Kadr şeklinde okunabilir. Lugatta Miktar Meblağ tazim, kuvvet, kudret ve bir şeyi kısmak manalarına gelir. Şeriat'te, vücuda gelecek şeyleri ve o şeylerin ne zaman, nerede, ne gibi vasıfları ve hususiyetlerle meydana geleceğini Allah Teala'nın hudutlandırması ve takdir etmesidir. Takdir buyurduğu şeyleri, zamanı gelince birer birer icat etmesine de kaza denir. Binaen aleyh kader, ilim ve irade sıfatına, kaza da tekvine raci olduğundan, kaza ve kadere inanmak, haddi zatında Allah Teala'ya imanda dahil ve bütün sıfatlarıyla Allah'a iman eden bunlara da inanmış olursa da, ehemmiyetine binaen kaza-kader meselesi, kelam ilminde ayrıca ele alınmıştır. Bazı kelam uleması, Bizim kader dediğimize kaza, kaza diye tarif ettiğimize kader demişlerse de, bu tarif netice itibarıyla davayı değiştirmez. Kaza kelimesinin lügat manalarından biri de, hükmetmek olduğundan, bir hükme benzeyen takdire, onlar kaza demişler. İceraya benzeyen icada da kader diye söylemişlerdir. Burada mühim olan şudur ki, bu mesele etrafında gerek feylesoflar, gerekse din erbabı arasında öteden beri pek çok münakaşalar cereyan etmiştir. Binaenaleyh, hali hazırda kaderi ilahiyye hakkında akılla ispata kalkışanlar hatillerini aşmaktadırlar. Sorarız, Allah var mı, yok mu? Elbette Allah'a inananlar vardır demeye mecburdur. Vardır dediklerinde deriz ki, Allah hakimdir. Kainatta hükmünü icra eder. Hükmünün icra edilmesinin ismi kader, kaza ve takdirdir. Hakikatte kaza ve kaderin mahiyetini hakkıyla anlamak, insan kudretinin haricindedir. Bundan dolayı Müslümanlara, kaza ve kadere inanmaları emrolunmuş, bu meseleyi derinden derine inceleyerek, kaderin sırrını bulmaya çalışmaları yasak edilmiştir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala anhu'dan gelen bir hadis bu meselede kat'i bir delildir. Fakat ne yazıktır ki Müslümanlar yine nazik meseleyi kurcalamaktan geri kalmamış, neticede aralarında ihtilaflar zuhur etmiş, bir takım fırkalar meydana gelmiştir. Bunların içinde hak olan mezhep ehl sünnet vel cemaattir ki o da selefiyye, Maturidiye ve Eş'ariye olmak üzere üçe ayrılır. Geri kalan fırkalar çeşitli bidat ve dalaletlere saptıkları için onlara ehli bidat ve dalalet derler. Bunların içinde biri ifrat, diğeri tefritte olmak üzere bilhassa kader meselesinde dikkati çeken iki fırka vardır. Biri Kaderiye, diğeri Cebriye. Kaderiye kaza ve kaderi tamamıyla inkar ederler. Ancak bunu sırf şer'i şer'ifi tazim maksadıyla yaptıkları için küfre nispet edilmezler. Bunlar, kul kendi fiilini kendisi yaratır diyecek kadar ileri gitmiş ve bu sebeple ehli sünnet uleması tarafından pek şiddetli hücumlara maruz kalmışlardır. Bahusus, Mavera'un nehir uleması bu meselenin münakaşası esnasında pek şiddet göstermiş ve mecusilerin halleri, kaderi yenin halinden daha iyidir demişlerdir. Hadisi şerifte de beyan olunduğu vecihle Basra'da ilk defa kadere dil uzatan Mabedi Cühenidir. Mabed vücuda gelecek şeyler evvelce mukadder olmaz. Allah olacak şeyleri bilmez. O yalnız olanları bilir. İnsan doğduktan sonra said veya şakî olur derdi. Onun bu görüşü Eski filozofların mezhebidir ki, sonraları Basralıların da mezhebi haline gelmişti. Kula yaratıcılık isnat etmekle, onu adeta Allah olmak derecesine yükselten bu batıl görüş, son derece ifrat halindedir. Bu sebeple çabuk inkiraz bulmuş. Ehli kıble Müslümanlar arasında, ona salik kimse kalmamıştır. Kaderiye mezhebinde olanlar, sonraları Allah'ın kaderine inanmaya başlamışlarsa da, hayrın Allah'tan, şerrin başkasından geldiğine inandıklarından, mecusilere benzemekten yine kurtulamamışlardır. Fil hakika, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, El-kaderiyyetü mecusu hâzihil ümmeti, İzâ meridu felâ te'ûdûhum, ve izâ mâtu felâ teşhedûhum. Kaderiler bu ümmetin mecusileridir. Hastalanırlarsa onları dolaşmayın. Ölürlerse cenazelerinde bulunmayın buyurarak onları mecusilere benzetmiştir. Hattabi diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kaderiyeyi mecusilere benzetmesi, bu mezheb nur ve karanlık aslına kail olan mecusilerin mezhebine benzediği içindir. Zira mecusiler hayrı yaratanın nur, şerri yaratanın karanlık olduğuna kaildirler. Böylelikle onlar iki ilaha taparlar. Kaderiyyenin hali de öyledir. Onlar da hayrı Allah'a, şerri başkasına izafe ederler. Halbuki hayır ve şerrin her ikisini yaratan Allah Teala'dır. Yani kulun günah işlemesi ve sonra tövbe etmesi de yine kaderdendir. Cebriye'ye gelince bunlar tamamıyla kaderiyyenin zıddına olarak her şey kaza kadere bağlıdır. Kulun elinde hiçbir şey yoktur. Fiili, ihtiyarı ve kudreti yaratan Allah'tır, derler. Kula iradeyi cüz'iye tanımadıkları için, onlarca kul kendiliğinden iman etmeye bile kadir değildir. Allah kime iman ettirirse o mümin, kime iman ettirmezse de o kafir olur. Görülüyor ki bunlar da Allah'ı tenzih edelim derken, Müthiş bir tefrite saplanıyor ve farkına varmadan ona haşa zalimlik isnat ediyorlar. Öyle ya kulun hiçbir ihtiyarı yoksa Ebu Cehil, ''Benim ne kabahatim var ya Rabbi. Beni sen kafir yarattın. Küfrüm de bana değil sana aittir. Çünkü benim elimde hiçbir şey yoktu. Sen nasıl diledinse öyle halkettin. O halde bana niçin azap ediyorsun? Bu bir zulüm değil midir?'' diye Allah'a itiraz etmez mi? Hatta bir cebriyyeyi kast ederek şunları söylemiştir. Birçok insanlar, kaza ve kaderin manası, Allah Teala'nın takdir ve kaza buyurduğu hususlara, kulunu kahru icbar etmesidir sanırlar. Halbuki mesele onların zannettiği gibi değildir. Kaza ve kader, kulun ne amelde bulunacağını, Allah Teala'nın evvelden bildiğini, bu amellerin onun takdiri ile meydana geldiğini, onların hayır ve şerrini Allah'ın halk ettiğini haber vermekten ibarettir. Mevlana-i Rumi'nin tabiri ile kader, usturlap jiletine benzer. Mesela, Hakimin sıfatı, Mahkumun sıfatı birbirinden ayrıdır. Fena nakış, nakşedenin sıfatı değil, fenalık, Nakşolunanın sıfatıdır buyurmuş. Denilirse ki, kaderi ilahiye ezelden ebede kadar olayları tespit etmek için bir ayna yahut hareket ve olayları tespit eden televizyon aletidir. Televizyon halkı tahrik eden değil, hareketlerini tespit eden bir alettir. Bu bir temsildir. Bugün Cebriye fırkası mevcut değildir. Zaten az bir taifeden ibaret olan Cebri'ler ehli hakkın karşısında fazla dayanamayarak daha dördüncü hicri asrın başında inkiraz bulmuşlardır. Hasılı, ehli sünnetin mezhebine göre kaza ve kader haktır. Bunun manası, yukarıda da arz ettiğimiz gibi Allah Teala'nın mevcudatı ezelde takdir ve tahdit buyurması, malum zamanlarda vücuda geleceklerini bilmesi, mevcudatın da hakikaten onun takdir buyurduğu şekil ve zamanda vücut bulmasıdır. Hadis-i şerifteki namaz, zekat, oruç ve haçtan Murat, mezkur ibadetlerin farz olanlarıdır. Nitekim Müslim'den gelen hadisi şerifte farz namaz diye tasrih edilmiştir. Nafile ibadetler de İslami birer vazife ise de İslam'ın şartlarından değildir. El-İmanu en tu'mine billahi ve melâiketihi ve Kutubihi ve rusulihi vel yevmil âkhiri İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına peygamberlerine ve ahiret gününe inanmandır. İman, bir tanesini bile istisna etmeden birçok şeylerin mecmu'na inanmakla tahakkuk ettiğinden, kolaylık olmak üzere hadisin bu cümlesinde inanılması gereken şeyler, nevi itibarıyla hülasa edilmiştir. Lisanımızda sıfatı iman namıyla şöhret bulan bu altı nevi şunlardır.